Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Hazreti Bilal-i ve ezan. Her sahabenin ayrı bir özelliği var her sahabenin de. Hazreti Bilal'ın da özelliği ezanı onun okuması. Yani asıl saadette ona bu görevin verilmesi. has Bilal Habeşli kendisi, Habeşli. Bunun için Bilal'i Habeşi deniyor. Buradaki ye, ya yani Habeşi'ye mensup anlamına geliyor. has Bilal Mekke'de doğdu ama köle olarak doğdu muhtemelenler. Annesi de, babası köle olduğu için Has-ı Mekke'de doğdu fakat köle olarak doğdu. Köle hiçbir hakkı olmaysa demektir. Hiçbir hakkı yok kölelerin. Efendisi döverse döver. Öldürürse öldürür. Hiçbir hakkı yok kölelerin. İslam nuru Mekke'de parlayınca ilk Müslüman'dan biri de Hazreti Bilal'dır. İlk köle kendisi Müslüman olarak. İlk köle olarak da böyle. Hadis Zeyd o da iman etti ama o anda azalttı köle hürdi o zamanlar o. İlk olarak kölelerden Hasibral imana geldi. Annesi imana geldi kendisi beraber. Babasını da yoktu. Ve sahabi-i yani ilk Müslümanlardan yedi kişi imanlı gizleyemedi açığa vurdu. O dönemde yedi kişi. Bunlardan biri de Hasri Bilal muhteremler. Köl olduğu halde başına gelecek felaketleri bildiği halde hasib Bilal çok ama çok değişti. İççi Allah diye yandı. imanı gizleyemedi. açğa vurdu. Tabi ne olacak şimdi? Mekke dönemi muhteremler. Mekke dönemi bir millet, bir ümmet. Eğer geçmişini bilmezse Allah şük edemez mübarekler. Allah şük edemeyiz. Yani bizim ecdadımız ilk Müslümanlar Allah yolunda, din yolunda neler neler şehitler bunlar. Yani bu din böyle kolay tebana kurulma. Der. Evet, sahabeler Mutlu insanlar peygamberin zaman yaşadılar mutlu insanlar ama onlara bir de Çektiği şiirler var Allah yolunda din yolunda Hasi bir da köleydi onun sahibi de Ümey bin Halefti Ümey bin Halefti sahibi de Bu Ümeyye müşrik tabi İslam düşmanı din düşmanı Peygamber düşmanı. Kölesi Bilal'ın iman ettiğini duyunca Ümeyye çıldır gibi oldu. Nasıl olur? Benim kölem bana sormadan inandı derden. Bilal baskı yaptı. Tabi ne yapsa tabi karşılık veremiyor. Böyle bükü. Veremez de. Bahteki olmuyor. Bu Ümeyye'de kafir. Yanına birkaç tane müşah daha aldı. Hasibralı Mekke'nin dışına çıkardılar çöl'e. Öyle vaktinde, öyle gün için Mekke'de tam tepeden geri der. Öyle gölgelimiz burası gibi. Öyle vaktinde Hasibralı çöl'e çıkarır Mekke'nin dışına. Yalnız bir kilot zembir attılar, bunu tamını soydular, bunu kuma gömdüler, çak kuma. Öğle vaktinde Mekke dışındaki kuma İnsanın basamaz, basanmaz Ayaktağına dayanamaz muhtemelen buna Ben kendim bunu denedim, kendim bunu verdi Özel çıktım Mekke dışına bir gün O sahabelerin çil çileğinin Bir nebze ondan bakayım dedim, ne al çekti acaba onlar? Özel kendim bunu denedim Mekke dışına çıktım Tokyomu çıkardım, yanmayak ayaklarına şöyle kuma üzerine bastım. O duramıyorum. Sanki bir ateşe basıyorum, sanki bir demir, kızgın demir sanki basıyorum. Duramıyorum. Hasri bir aldı, tamamen soydular. O kuma gömdüler. Kuma bir yakıyor. Yetmedi. Tabii dönmüyor dinler. Ne yaptılar? Üzerine, karnına, göğüsüne büyük bir, bir kaya getirirler birkaç kişiyi yuvarlayarak kızgın bir kayayı ağır büyük taşı kayayı bunun göğüsüne karnışına koydular tabi kayı basınç yapıyor bedeni yanıyor artık nefes ama zorlaştı bağırıp çağırıyorlar ama tabi imana dönmeyince bu işkence her gün devam etti her gün ama öyle vaktinde ekmek yok su yok kendisine hapsiyle bir yere ediliyor. Her gün bu işkence devam ediyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan geçerken Hazreti Bilal'ın işkence yapılan Peygamber'in gözüyle gördü. Dedim, peygamberimiz görmesi, peygamberimiz. Tabi peygamber bu. Ümmetini çok aşırı sever. Fakat ellerine bir şey gelmiyor. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Bilal kul Allah-u ahad, kul Allah-u Ahad yüncik buyurdu. Ya Bilal allah Bir allah Bir de o allah biri Bir Allah seni kurtaracak buyurdu kendisine. Hasya bundan sonra başladı Ahad Ahad Ahad yani allah Bir allah Bir zaten hali yok. Ağaç Susuz, bitkin bir halde, bütün derelere yanmış, her tarafı yanmış, solun zor alıyor, ayağının yere basamıyor, tek kelime kullanabiliyor, ehad, ehad, ehad diye. Yine dönmeyince, ümmet'e denen kafir, bunu bana bir ip bağladı, şımarıkçı yukarı bunu verdi, alın bunu koştun bakalım, düştüse düştü bakalım diye. Peygamber Aleyhisselatü döndüğü evine giderken yolda Ebubekir Sıddık Hazretleri'ni gördü. Hazretleri baktı ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri çok üzgün hüzündü. Sordu Ya Allah Senin çok gördüm Ya Allah Acaba yeni bir şey mi var? Peygamberimiz dedi ki ya Ebu Bekir Az evvel bir alı gördüm. Onu işkinci yapıyorlardı. İşim yandı, işim yandı ama bir şey yapamıyorum ki. Hemrul Ardazu Bekir evine gitti. Cebine altın para doldurdu. Bir arıyor. Bakteki Mekke'nin sokaklarında bir koşturuyorlar koşuyorlar, ellerinde. <gülüyor> Toplamış müziklerde, ümmeti yenen halk o kafirde, o da gülüp seyrediyor. Hazır Bekir Ümeyye'ye gitti. Biralının sahibine gitti. Ya Ümeyye sen bu kölen birader bana satar mısın? Satmam dedi genç. Dedik ki Ebu "Bekir eğer satarsan bunu yani ne istersen azık etmeyeceğim vereceğim. Eğer satacaksan sen bana sat sen bunu bana." Ümmü'nin altına şu geldi Ebu Bekir'in bir kölesi vardı Amur isminde kölesi vardı ama o müşrikti imana gelmemişti bakınız Ebu Bekir'in kölesi imana gelmemiş Ebu Bekir kölesini İslam'a davet ediyor teşvik ediyor ama güzel tatlı dille döverek bakınız İslam mı baskıcı yoksa şişir küfür baskıcı bakıl da evler. Halibiyal imana geldiği için ne yapıyor müşrik onu işkine yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Hazır bir sıddık Azehteri iman kahramanı kendi kölesi Amr müşriki imana gelmemiş ona baskı yapmıyor ama. Tatu dille davet ediyor. Ama imana gelmemiş daha. Bu kölenin bir özelliği vardı Mekke'mükende diri destan bu kölenin özelliği vardı. Neydi bu da? Ticaretten çok anlardı. Hazreti Bekir işi bu yönetirdi. Amur tek başına. Bu işi becerirdi. Ümmüye'nin altına bu geldi. Dedi ki, ya Ebu Bekir eğer köyden Amur'u bilal Bedir'e bana verirsen, onu değişirsen, bir de 16 lira 10 tane altın lira üstüne verirsen veririm. Tamam verdim. Çıkardı ama altın ayı verdi. Çarmakın emrı da onu da verdi. Halbuki amur yani köle maddi yönden bakınca 100 milyonlar bedel. Maddi açıdan bakınca ama. Öyle bir kiremiş kendisi. Hazır Bekir en sevdiği köles amırı derhal verdi. 10 tane altına verdi. Ümmü'ye denen kafir güldü. Hazır Bekir'e ''Ebu Bekir be, ben sana bay bir adam zannederdim. Yani ticaret-i da, bir adam zannederdim ben seni. Sen aldandın bu işte ama. Neden Ümeyye? E, Bilal da amır bir mi? Bunlar sen ikisini pazara çıkarsan, arada bu kadar fark var. Bir de 16 altın üstüne verdin. Örgün günde ben aldanmadım. Sen aldandın. Eğer sen biraz da dahileseydin, ben aslında bütün sebeplerini verirdim buyurdu onun için On için. benim. Hazır Bekir tuturun elinden. Hazır biraz yüreğim yanmadı. Ayaklara bedeni çıplak, bedeni yarmış, aç, susuz, uykusuz bir kim belde tut elinden, doğru Peygamberimizin yanına getirdi. Getirdi. Peygamberimiz bir yalanı görüyordu aslında. Tabi sevindi, ben sevindi. Ebu Bekir, hayır Allah, Allah, ben bir adamı satın aldım, aldım oradan. Şimdi sana şikayet ol Ya ben Allah, ben bir Allah için atat ediyorum. Hür, bir adamla sana. Artık hür, seyvesi aldı. açtı. Allah'ım, seyrede razı ol. Dua adım aleyhi ve sellemler. O geldi, Kur'an'ın kendine Ley Suresi vardır kısa sureden. Veddan üzerinde. Ley Suresi'ne getirdi ki, bunun son ayetleri bununla ilgili. O sure girmeyeceğim. Tabi biraz tefsiri <gülüyor> uzun kaçar. Yani Hazreti Bekir hakkında geldi ki surenin son ayeti şöyle. Bismillah. <gülüyor> ve lesevfe yerdah. Ve lesevfe yerdah. O Bekir, ileride razı olacak. İleride razı razu ileride. Yani yarın mahşerde bu hasibiyet satır aldığı için Allah ona o kadar sevap verecek, verecek, verecek ki razim Rabbim Rab diyecek razı olacak. Hasib Bilal kliyotan kurtuldu. Tabi yavaş yavaş yaraları geçti, iyileşti. Hasib Bilal'ın bir özelliği de Peygamber aşkı. Aşkı resül edilir, aşkı resüllenir, aşkı resül. Aşk o makamkine bir denk var. Peygamber aşkı. Bir an Peygamber duramadı. Peygamber duramadı. Yani bir yere gitmiyor, bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Peygamberimizin kapısının karşısında oturuyor. Dece odyatı yok mu terazimiral Yani peygamberimizi arada bir göreyim diye. Hep yanında kaldı. Tabii elhamdolsun oldu Medine hiç edildi. hicret el-Medine'ye. O küfrün kanatlara kalktı. O baskı dönemi kalktı. İslam'ı güneş her nurlandı elhamdülillah. Adem her gecenin bir sabah mutlaka var ona bakın bari. Yani her gecenin muhakkak bir şeyi vardır. Kemalân buyuruyor. İnne me'al usri yusrâh o derler. Bu kessem ayet-i kerime elem buyuruyor. İnne me'al usri yusrâ. Usr güçlük, zahmet, sıkıntı demektir. Yusr kolay demektir. Boldur demektir, rahatlık demektir. Ve buyuruyor. bire bir de burada inne kelimesi geliyor ki İnne kesinlikle mutlaka muhakkak ki muhakkak ki her güçlüğünün karşısında bir rahatlık yüzük kolluk vardır. Yani her gecenin mutlaka bir sabahı vardı tabi. Elhamdülillah Medine'ye hicret edildi. O küfrün zulüm hatı, baskısı o dönem kapandı. Peygamberimizin tabii Medine'ye gelişi hicreti o bir, ayrı bir konu muhteremler. Yani gerçekten ya bunu bilmemiz gerekiyor bunları. Ne yaşadı bizim Peygamber Aleyhisselatü Vatiyar'ın muhterem? Neler yaşadılar böyle sahabeler? Üç gün mağarada kaldı. Üç gün bir peygamber bakın. Üç gün mağarada kaldı. Muhtemelen. Sonra Ebu beraber Kırız Deniz kıyısından çölden Medine'ye geldiler. Bir de Medine'ye gelince Kaldığı ev. Kaldığı ev. Peygamber Medine'ye geliyor. Geliyor. Haber geldi ki Allah'ın Resulü Azizler Hazretleri Mekke'den çıkmış. Medine'ye geliyor tabi. Sürekli bekleniyor. Önce Kube'ye geldi. Sonra Şehir Mekke'sine Medine'ye giriş yapıyor. Medine'nin ileri gelenlerin her birisi ne istiyorlar? O Allah'ın Resulü'nü evinde konuk etmişti her birisi de. O şerefe rayık olsunlar. Yani bir peygamberin düşünün ki misafir, konuk olduğu ev, misafir, bir peygamber muhtemelenler. Ne mutluluk kanunu yani, Ne büyük nimet ilahi ilahi her bir çıktı önüne Ya Allah. buyurmuş evimize. Şimdi evimiz daha geniş, daha rahat. Fakat Peygamberimizdeki buradaki peygamberdeki taktiğe bakınız peygamberimizin. Eğer peygamberimiz onların birini tercihse tamamı tamam sana geleceğim derse öbürlerine bir klinik olabilir aralarında. Kısım olabilir. Peygamber ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Ben deveme bağlıyım. Deve adı kusuba deve adı. meşhur deve kusuba devesi O devede de gayet başka bir deve. Anlayışlı, yani maneviyat olan bir deve ama devbede, kusma devbesi de. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ben deveme bağlıyım. Deveme çöktüğü yere, oraya ineceğim. Devem bu konuda memurdur, emir almıştır. Ne yaptı şimdi Medine'liler? Kolay, devede işte, bu işi kolay derler. Eve koşuyorlar. devenin en sevdiği otları aldılar. Getiriyorlar deveye, gösteriyorlar. Yani bu tarafa yönel perten. Ama o kusua üzerine Resulullah var. Öne Cebolestem var. Ya Bedel Bostu'dan. Dağ taş bir olur peygamber kim biliyor. Değil ya bakmıyor. Hiçbir yere bakalım, deve. Geldi geldi önce bir boş arsaya çöktü. Çöktü. Bir deve, bir deve eğer çöktüğü yerden fazla kalmayacaksa iki ön ayağını büker başını yere koyar arka dik kalır mutlaka deve boş harsaya geldi iki ön ayağını büktü başını yere koydu üstüne hafif bağırdı kalktı nedir o boş harsla olacak, nevi olacak, olacak oradan yürüdü ne kadar yürüdü az yürüdü böyle az yürüdü Orada bir ev vardı. Böyle gördüm elhamdülillah. Ev sahibi de Türkiye'mizde Eyüp Sudan diye bilinen kişi. Aslında halettir. Künyesi Ebu Eyüp'tür. Künyesi aslında. Hazreti bu Eyüp hazretleri, ev sahibi o. O da iç kapının iç arkasından böyle hayra hayran peygamberimize bakıyor. Bakıyor. Hanım da kızıyor ona. Adı Halit. Halit çıksana. Herkes Rüştullah'ı davet ediyor. Sen daha edin peygamberimizi. Şey bak tanımında. Hanım ve utanırım ve Halk bana güler yani. Yani bana mı kaldı peygamberse misafir etmek? Yengemizde kaldı. Utanıyor. Ama deve geldi geldi. Oraya çöktü muhtemelenler. Devre çıktı oraya böylece. Arkadaşlar Tamamen indirince, veya çökünce, yerince, bir de yan başına koydu deve, tam anlamına geliyor. Kalkmayacak diye artık ona. O zaman Hazreti Ebu Sanseteri çıktı muhtemelen el misafir etti. Orada Peygamber Efendimiz'in kaldı. İyi dayı aşağı yukarı. O ev altmış yıllarda duruyordu. İki kattı altı taş üzeri kerpişten Sonra meclini genişleyince, yol genişleyince on bari ekledi oradan yıkıldı, tarihleri yıkıldı oradan. Tabi Suudilerin de bu konuda biraz e, gevşek yönler var Suudilerin de. Yani çok tarihi şeylerini kaybettiler bunlar. Bir de mesela eniz kuyusu vardı. Eniz kuyusu ku yana başındaydı yanabaşındaydı. Peygamberlerin oturduğu kuyu, eniz kuyusu vardı. Geniş kuyuydu. Yuvarlak, gayet geniş kuyudu. Onun da kapatıyor yol cevapları cevapları sonunda. Hatta bir gece Peygamberimize bir alt katta oturuyordu, alt katta franseteli. De Çünkü gel olduğu için Mustafa bahsetti. Bir gece haz iyi bile ile hanımı otururken, karını da ellerin su kabına dokunuyor, su dökülüyor çıldıracak bu bunu, bunu, ne bunun. Eyvah! vah Ressullullah su ne var sevdelerinde çalışır bu yani çaput mafut ne varsa tabi o zaman fazla eşyekondar da suyu zor sildiler bunları temizlediler bunları da İlk iş Medine'de mezdi yapmak oluyor meşcitt meşcitt demek ki bir yerde bir yerleşim alanı olunca bir ilk görev Müslümanların Oraya meşrit yapmak muhtemelen der, meşrit yapmak kardeşi Peygamber Peygamber'e ki, Medine'lere bir meşrit yapalım, cemaat orada namazı kılalım. Evde cemaat namazı kılınıyor ama ev tabi küçük, kaç çalacak ki ev? Az bir insan uyuyor cemaata, diğerleri bundan mahrum kalıyorlar. Böyle büküyor onların Neresi derken devrinin ilk çöktüğü arsa boş. Orada hurma ağaçları vardı. Daha önce orada da müşriklerin mezarıymış. Orada hurma kurutularmıştı orada. O dönemde de. İki yetim aitmiş ama. Anabalarmış bunların da. Onların vahsisi, velisi onun adına ben dedi satarım onu adına dedi. Peki ne yapar bunun değeri? On dinar altın. Karar verdi Medine'liler. Bu kadar yapar bir ya Resulallah. Peki. Değerini döndü Ebu Bekir'e. Ebu Bekir. Ver bakayım sen bu parayı. İşte o meşridin arsası vakıf. Ebu Bekir'in vakıfı teminler. Elhamdülillah. Ona devamlı sahab gidiyor. Ona layık var mı demek? Layık var. Oraya meşridin başlandı. O güne kadar Medine'liler, Mekke'liler, Arabistan'da, İran'da Romalılar Onları ağır bir şey yaparken yalnız köleleri çalıştırmış. Köleleri çalıştırırlarmış. O dünyada. Yani Roma'da da, İran'da da, Arabistan'da da. Yalnız köleleri çalıştırırlarmış. E, oturmuş gölgede. Aynı şeyi Medine'de uygulamak istiyor Müslümanlar da şimdi. Alışkanlığı. Yani kölelerine emir verdiler. Alın kazma görevi çalışın diye. Baklar ki Allah'ın Resulü, Peygamber'in sallı muhtemelenler. Kaptık kazmayı, peygamberi. Köle beraber Peygamber'in kazmaya başlayınca, oraya bir ilk başlatıldı oraya bir şey. Tabi efendiler kalktı bu sefer, temelere kazıldı, taşlar taşlandı, altı taş kere örüldü, üzerine ondan sonra kelepiş yapıldı, pek yüksek olmadı tavanı, önü, ön cephesi, eni yani altmış zira yapıldı, altmış zira. Nedir zira muhteremler? Şu orta parmakla dirsek arasına bir zira deniyor. Orta parmak dirsek arasına. Aşağı yukarı bu ortalama 42 santim olarak kabul ediliyor. Demek 25 metre olmuş oluyor. O övünki 5 alttan temeli, 25 önü cephesi. Bu ise 70 lira oldu. 10 lira fazla. O da ne yapıyor? O 29 metre yapıyor, eni boyu 5 yapıldı. Yani başlangında peygamberimiz ev odalar yapıldı oraya. 5li yapıldı. Elhamdülillah 5 namazı başladı cemaat ile. Meşri ama belki o anda yani belki değil de kesin olanı tabi yani evrenin en kutsal yeri oldu. Evrenin en kutsal yer oldu. Çünkü o anda Kabe'de namaz kılmamıyor. Orası müşkü elinde Kabe. Kutlar var En kutsal yer o Meşid-i Nebevi oldu. Namaza geliyorlar. Altı toprak kum. Hasır yok ama. Duvarlar altı taş üzerine kerpiş, çamur sıvı yaptılar. Badana da yok. Üzerine de vurma direkleri dediler Üzerine kuma de vurma dalı koydular. Gölgelik yaptılar üzerinde. Yani yağmur yağdığı zamanlar İşçiye yağmur yağar, çamur olur bu tarafta bir şey yapamadı. Yani maddi göze baktığımız zamanlar böyle basit bir şey gibi görünüyor orası. Ama Pegasus buraya Sanseteri evimlemin bir arası, cihan bahçenin bir bahçe. Evimlemin bir arası, cihan bahçenin bir bahçe. Yani orada orada bir nebi cennet huzuru bulduğu sahabe orada. Cennet huzuru bulduğu sahabedir. Öyle hayatta var. Hatta bir örnek vereyim. Savaşta alınan esirler o dönemde ne yaptırıyor esirler? Genelde kapatılır mahzenlere, ağaç, süz karanlık yerlere. Peygamberimiz ne yapar Aleyhisselam esirleri? Yani Kaşma olan esiri peygamberimiz meşide bağları bidire bakırız meşide. O zaman da meşideki boş kalmazdı ama her zaman o cemaat vardı bakınız. Yine bir esir savaş esiri getirilmiş müşrik kendisi yani kaşma olan böyle bir esir ipe bidire bağlanmış. Safer bağlamışım getiren Peygamber sabramazına geldi. Dedi ki esir Ya Muhammed beni bırak gideyim evime ben. Ben çoğu şansın dayanamıyorum. İçim yanıyor onlar için. Ne olur beni bırak. Peygamberine cevap vermedik. Şurada gitti. İkinci günü aynı kişiye peygamayla buyurdu. Dedi. Ya Muhammed ne olur beni bırak. Eşimi özledim. Çocukları özledim. Dayan verin bunlara. Ne olur beni bırak. Beni sebebi bırak. İyi Peygamber'e cehafet vermedin yahut Üçüncü günü yine aynı şey söylenince Peygamber buydu ki hesabına eshabının ipini bunu bırakın salın gitsin bakalım. Salın gitsin buna. Peki sağa abi Çözdüler. Hadi git bakın git derler böyle. Bakın ne olmuş teyemler. Serbest oldu. Hür oldu. Eşine, evine, çürüne kavuşacak. 5'ten çıktı. Hemen önde hurmalık vardı. Kurumana kadar gitti. Ha, baktı, hava değişti, atmosfer değişti. 2 gün 5'çi kaldı. Devalı okunuyor, namaz kılınıyor, peygamber sohbeti yapılıyor arada. O yani maddi görüşle körüğ gören bir yerde cehennem başı olmuş böyle. Orada. Oradaki aldığı havayı, atmosferi Dışına bulamadı. Dışına çıkınca dünya kardığı kendisine. Evine her şeyi unuttu. Geri döndü. Kapıdan geldi. yarısıyla Allah. Ben Müslüman hocam Buraya kalacağım. Muhtemelen, muhtemelen. Yani, öyle bir 15 de o bir muhtemelen. Şimdi sıra geldi. Müslümanları cemaate daha derece bir alamet lazım. Belirti lazım şimdi. O Saat yok. Güneş de oluyor, Kur'an'da böyle buyruluyor ama, tabi gecesi var, günüzü var, ilk vakti var, şunda bunlar var. Cemaat tam gelemiyorlar. Ne yapalım diye? Bir gece yaslamadan sonra, meşritte bir danışma kurulu Kuruldu. Bir konuda, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, eğer vahiy ilahiyemine gelmemişse, Peygamber kelimetli bir konuyu. ya. Esaban tanıştır, baba karar verirlerdi. O bir şey bir nasılladı yine. Ne yapalım? Namaz vaktini bildiren bir alamet lazım. Derler, yarışıyor Allah işte. Biz Şam'a gitti, oraya bile gitti. Çan çalıyor kiliselerde. Peygamber olmaz. Hristiyan benzememiz gerekiyor. Ondan olmamız gerekiyor. Yerde ateş yakalam araçta bir yüksek bir yere alev etanı görünür. Burada ateş perişter var. İran'da melüçlere o zamanlar vardı. Ateş perişter var. Onlardan benzememiz gerekiyor. Dediler bu rüfrelim. O da filan benzerken her şey bir şey bulundu. Karara verilemedi. Dağlı sahabeler. Sahabelerden birisi Hazabla bir Zeyt. Ensar'da Medine'ye kendisi o gün oruçluymuş. Evine gitti. yatsan sonra evine gitti. Hanımına sordu. Hanım ben gün oruçluyordum. Acaba iftar edecek? Tabi su içmiş de, almış da. E de bir şey yapma acaba. Yapma bir şey bana. <Gülüyor> hanım üzüldü. Ah Abdullah. Oruçluyumu bilseydim. Sana biraz bir şey ayırırdım çocuklardan. Ama zaten az diyeceğimiz. Yeter çocuklarım bu şekilde. Ne olsun hanım? dedi aç yaptı. Orucu da aç başlamış ama. Yani soğuda bir şey yememiş ama. Oruç aç başlamış. Tabii karın da aç, mide tamam boş olunca insan hafifler muhtemelenler. Yani arabanın boşta çalışmasına benziyor kalbin çalışması. Kalp rahat çalışıyor, Solunum rahat çalışıyor. Böylece hafif oluyor. O anda beyine de uyku baskısı gelmiyor beyinde böyle uyuyamıyor, uykuyuk arasında böyle, tabi Allah'ın zikirle meşgul, tefekküre meşgul kendisi hafif bir dalmış, sabaha karşı bir dalmış, iki melek gökten yere indiler. İçide girmiş iki melek, insan şeklinde göklerine indiler. Yükse bir mananın tarasına kondular. Biri kıbleye döndü, ayakta ezanını okudu ilk olarak ezanı böyle, ezan keremeyle. Allah'a Allah ber ezan okudu. Ezanı bitirdi. Oturdu biraz. Kalktı. Bu defa da kahmet getirdi. Sonra döndü bu abla bin Zeyd'e. Ya Abdullah git Resulullah'a söyle. İnsanların namazı böyle de ayetiniz buyurdu bu şekilde. Hemen az abla kalktı. Koşarak evine geldi. Kapıya geldi. Ya Allah Ya Allah buyur ne var ya Abdallah ya Allah ben böyle, böyle gördüm uykuda değildim uykuda değildim oradaydım İşçi olayı anlatıyor kendisine ezanı bu anda. bana böyle emretler Resulullah söyle böyle yapın ziyaretten bakın muhtemeler Peygamber ona şöyle buyurdu ya Abdallah git Bilal'ı bul git Bilal'ı bul Ezan okumaya o herkesin daha layık ezan okumaya. Yani Bilal demek ezanla eş Allah'ın okuyacaklar. <gülüyor> Allah Resulü onu seçti. O seçti Der, Git bir bul. Sen bunlara bunu öğret. Hem onu ezan, bunu okusun o. Bilal da zaten hep o civarda geziyor. Peygamber aşıkı. Uyumuyor. Uykusuz de kendisi. Allah diye yanardı. Ocağ varay kendisi de abla baktı bir karanlık tamminin sokakları baktı bir karada kim o Bilal abi Bilal gel bakayım buraya. Ona durumu anlattı. Dedi böyle ezan seçtiğini böyle. Orada bir evin terasından Şıktay beraberce çıkdılar. Allah'ın bir zeyt bela söylüyor. Allahu ekber Allahu ekber. O da ezan İlk İlgazan böylece. Şimdi Mesela kilise çan çalıyor. Dan, dan, dan, dun, dun. Ateş yakılıyor, yok şu oluyor. Nedir bunlar? Maddi bir ses. Anlamış ruhsuz bir ses bunlar. Ama ezanda bir ruh var ezanda? Ne yapıyor ezan? İnsanlar gaflette, sabah uykuda, gün içinde insanlar, yatsıyor de Yemen'de mesela. Ne yapıyor ezan? Bakınız, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celalühü. Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıyor bana. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah'tan mı ilah yok. Onun şeriki, ortağı yok. O birdir öyle. Böyle devam ediyor. Tabii sonunda hayal alessa la hayye felah. Ola koşun gelin namaza ki felah kurtuluş ama sözdür. sonunda iki defa tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber ve en sonra tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan mahirah yoktur. Yani son sözüm bu. Dertem. İşte ilk ezanı İstanbul'da bazı bir Habeşi okudum hutremler. Tabii halkta bir heyecan oldu. Allahu ekber. O günkü insanların imanına karşı olan duyguları farklı olunca bundan farklı anlam çıkardı tablonu. Yani bize göre belki kolay geliyor, alışılmış yani kulağımıza, öyle geliyor belki bizlere. Ama o günün sabiri için bu çok farklı, anlamlı bir olayla oldu bu. Allah'a bedelmesi ezan okunması Tabi camiye koştular hasib Bir-i Habeşli ilk müezzin oldu İslam'da müezzin oldu. Müezzin ezzene final ismi faildir. Müezzin yani ezan okuyucu anlamına geliyor. Ezzene yüezzini de tefil babından. Bir tefil babı o da teksir için. Çokluk için. Yani çok çok ezan oku anlamına geliyor. Müezzin has görevi ezan ve kamet devam eder. O kadar müezzinin görevi ama. Böyle tezbi çektirmezdi ama. E, o çektirmesi tabii nedir? İmkansız. Allah-u Sûlü mühür-i Rab'da e ona komut verecek. Olur mu? Olmaz tabi. İşte. Yalnız ezan okur, kamet okur da. i Birli'nin ezan okuyunca eğer o gün Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Hazreti Ayşe'nin de değilse gidip onları kaplarını çağırırdı. Biraz sabah namazında. Yalnız Hazreti Ayşe oturduğu oda, herkesin ayrı odası vardı. Peygamberimizin bugün kabrin bulunduğu yer muhteremler. Yani bir kimse o <gülüyor> Ravza'yı mutah denen yer vardır. Bedenin Beşir'in içerisinde. Ravza-i Mutahhar'e Ravza, Ravza anlamına geliyor. Yani nurlu, şekli bir bahşe anlamına geliyor. Mutahhar'e çok temiz, pak. Ravza-i ki şu anda orada beyaz Mehmet direkler vardır. Oradan o belli oluyor. Bir mesela Ravza-i Mutahhar'e içinde mihrap vardır. Mihrap vardır. Hatta önce o mihrap güneye bakıyordu. Tam tersi de mihrab. Yani kıble beşli asayi da daha önceleri. Cami yapılırken, beş yapılırken mihrap güneye bakıyordu. Sonra kıble Kabe'ye döndürülünce tam tersi oldu. Mihrap güney alındı, kuzeye getirildi. Kapı kuzeye götürüldü. Bir de Meclis-i Bilal girişletildi. 100 lira oldu. Kara şekiline getirildi. 40 metre kara şekiline getirildi. has bir al, yazan okurdu. Hep gözü Resulullah'ın kapıdan görünmesinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evde sünnetini. Fazla camiye gelirdi. Mesleğe gelirdi. Has-i Bilal hep gözü Resulullah'ta. Peygamberimizi kapıdan gördü mü Ayşe annemizin de odasından meclif bir kapı açılmıştı oradan. Kapı var mı? Der. Peygamberi kapıdan göründü mü hası bir Kalkar hemen kavmete başlardı. Peygamberimiz bir doğru yürürdü. Yürürdü. Peygamberin bir geçince döndü esnafına. Önce safları kontrol ederdi. Düzeltti onlara. Göre. Ondan sonra döndü kübreye. Yetin yapardı tekbir alırdı, namaza başarırlardı. Tabi, nasıl bir namazlar, namazları. Allah'ın Resulü ki, Hatem-i son peygamber, bir hafta imam, cemaatın hepsi sahabe-i kiram. Kim melek, kaç bin melek oraya geliyor. Bir de Müslüman cinler de geliyordu, meclis oraya geliyor. Onlar da geliyorlar. Hazbilal-i Habeş'te kavme getiriyordu. Artık, o namazın zevkini, fevzinin tadını onlar bir hatırlayanlar. Onlar biriler böyle bir şey. Bazı dış kabilelerden, uzak kabilelerden heyetler gelirdi. üç 5 şirketler gelirlerdi. Yani İslam'ı incelemek için bakalım derlerden. 15'liğe gelenler, oraya birkaç gün kalınca derler ki, Allah, bir burada kalalım Ya Resulallah be. Dönmedim geriye. izin vermez usta yani. Dönün gidin. size de mahallenizde İsa anlatın derin. Bir sabah Hazreti Bilal yine ezanı okumuş. Vakit geldi. Peygamber daha görünmüyor. Hazreti Bilal kapıya gitti. Başladı seslenmeye. Ya Resulallah Es-salâh, es-salâh Ya Resulullah es es-salâh, es-salâh namaz vakte geldi, namaz vakte geldi. Dedi ki, içeriden -i Ayşe -i Bilal, bilal, yavaşça, bilal, sus, sus, sizi çıkarma. Bu gece, Aleyhisselam Hazretleri hiç uyuyamadı. Bütün gece ağladı, namaz kıldı, secreye kapandı secriyet diye göz su gibi oldu. Ümmetim diye yandı bu gece. Hep yandı, yandı. Ben de ona yandım. Tam şu yukarıya daldı şimdi. Ne oldu biraz sesini çıkarma. Biraz şunu söyledi ama. Esratü hayrüm minennevüm dedi. Evet, doğru söylüyorsun ama namaz uykusunun daha hayırlı. Esratü namaz hayrüm daha hayırlı. Minennevüm Burada mine nev, nevimde en nevm, en var. Ateşim bu da. Yani peygamberin uykusundan da namaz daha hayırlı baktın denem Çünkü Peygamberin gözü uyur, kalbi uyumaz peygamberlerin. Öyleyken öyle sildi Bilal namaz uykudan daha hayırlı ama buyurdu Peygamberin duydu. Bahar bunu söylemiş, duydu. Kalktı, ya Bilal Artık onun onu zamanınızında söyle onu. İcra, bahde, hayal felah. Felahtan sonra bu amanı söyle buyurdu mütevelli. Bu da oldu. Oradan kaldı o şekilde böylece. Neşri <gülüyor> yapıldığı zamanlar Peygamberimizin Cuma hutbesi şemirab yoktu, mürcap olmamıştı. Araplar o dönemde marangozluğu bilmiyorlardı muhteremler. marangozlu. Tahtını yaparlardı, kepç yaparlardı ama ağaç anlamazdılar Araplar. Bir hurma kutusu işine kalmıştı. Hurma kutusu vardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hutbe okurken ayağa kalkardı, kutuya elini koyardı. Ve sağ elini de kütüye koyardı. Kütüye dayanırdı. Önceye kutba okur. Önce. Her Cuma böyle. Okurdu. Bir kadın geldi. Sahabeden bir kadın geldi peygamberimize. Ya Resulallah ben bir köle aldım. Satın köle aldım ya Resulallah. Erkek köle. Barangodun bu. ya yani yerden gelmiş. Barangodun bu. Eğer izin verirsen ya Resulallah sana buraya bir minber yaptırayım. Minber yaptırayım buraya. Minber yaptırayım buraya. Orada şeyi hutbeyi. Ya yani izin verdi. O köle ilk oraya mescide bir minber yaptı. 3 basamak, bir cels oturacak yer. Üç tane basamağı vardı ilk yapılan o minberin. Yani şimdi 3 tane basamağı vardı. Bir oturacak yeri vardı böylece. Şey. Cuma'ya kadar bitti bu. Cuma günü geldi. Peygamber Aleyhisselatü Zeytleri çıktı o imbere, hutbu okumaya başladı. Peki ne oldu muhteremler? Hadis-i Şerif Buhara'da burada birkaç rivayet var da gidelim inşallah, okuyayım inşallah. Hadis-i bunu rivayet i Şerif'i karan cizun meşritte bir cizun kurma kökü vardı. Yekumu mu Nebiyyü Sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberine e kutu okurdu. Fela <gülüyor> ma vudi ale minberü minber yapıldı. Kontansara semina liciziyen misse saftir <gülüyor> işaret. Bakma teyanda. Peygamber Aleyhisselam Teâlâ o ilk Cuma minber yaptıktan sonra minber çıkınca bütün sabrı duyuyorlar ki kurma kötü dinleme başlıyor. Ne gibi misse saftir işaret. Doğun aleyhi gebe doğurmak üzere. Yani deve doğum sanatı çeken deve gibi inleme başlıyor kütük. İnleme başlıyor. Herkes bunu duyuyorlar. Hatta bazı sahabeler çocuk ağlaması gibi diyorlar. diyorlar. ki onun şefsi anladığı bir anlam çıkarmış oradan Yani herkes bir şey duymuş arada. Hatta Nezele Nebi Aleyhisselatü Vesselam o kütük Devamında böyle inleyince, ağlayınca bütün sahibini duyuyorlar. Peygamber sene indi mihraptan gitti. Fevallah yedevü aleyhi. Yani o, elini onun üzerine koydu. Sıvazıldı. Fesekene. Sonra o kötü sakinleşe oktu. Hadeşe buharide. Bu ordu hurmacı vardı ancak önce de o or, hurmacı orası bunun üstüne kesmişler, kurumuş yani bu, kurumuş böyle kurum ağacının bir özelliği vardır, kurum ağacının ilk kök tabandaki böyle başta kesildi mi kuru muhteremler, dalları kurur mesela diğer ağaçlar yanlar verirler, filiz verirler kurum ağacı vermez böylece, kurum ağacının başta kesildi mi insan başta gibi kuru gider böylece kurum ağacı kurumuş bakınız kuru bir can kuruma kütüğü, kuruma kütüğü Demek ki bir Allah'ın Hz. Ali'ye samimiyeti, o an dayanıp kutbu kırkyan, o dan daha da bir feyz almış, almış bu taraflarla, almış onlarla. Evet. Saber tabii hayatımızın sahabeler. Mekke kapandı kapandı, de bu açıldı, beşid yapıldı, ezran muhabbeti okunuyor, Cemaat namaz kılınıyor, Resulullah dönüyor cemaatine sohbet yapıyorlar. Onlar içinde hayat farklı hayat böyle. Bir şey. Yani cennet o de haydi değişmezler sahabeler. O meşhur cennet daha değerli ol Allah katında. Yavrulsağım sık sık geliyor, milletleri geliyor Allah, Mihkalessem, İsabalessem geliyor. Öyle başka bir hal olta burada. Ama her nimetin bir de zaval demedi. Yani gidişi vardır nimetin böylece. Hay dünya böyle bu dünya. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti peygamberimiz sonra akşi namazını kıldırmıştı. akşam namazı peygamberimizi kıldırdı. Yasiye'ye gelemedi. Der. Peygamber vefattan sonra Hz. Abbas Hazretleri o Peygamber amcısı, oğlu ama zaman daha küçüktü kendisi. Hazir İbn Abbas o gün akşamıza bulunamamış. Değil epey sonra Hazir İbn Abbas evinde cemaat yapıyor annesiyle beraber. Fatiha'nın sonra ver Selat'ı okuyor İbn Abbas namazında. İbn Abbas ver Selat'ı okuyor annesi hep arkasında. Devam annesi ağlıyor. Seçti ama tabi kendisini. Hep ağlıyor, ağlıyor. Hamaz tabi, namazı bitirdi. Selam verdi. Ya ummi eşmi, anne ne var, ne oldu? Yavrum, Resulullah bunu okumuştur. Akşam azı buydu muhtemelen bakınız. Okumuş böyle. O gün hatırladım. O akşam azından kadın odaymış muhtemelen bak. Ümmü Fadık Hazretleri kendisi. Ümmü Hazretleri. Akşamız oradaymış. Yavrum, Yavrum Abduham dedi. Resulullah, Son akşam azında bunu okumuştu. O akşam azı şu an geldi böyle. Hayalime geldi ama şu buyurdu. Tabi peygamberle gelemeyeceğim meşrede. hazret biraz gitti gitti ama Dediler yok gelemeyecek. Sabahat'ın okudu gitti. Gece uyuyamaz Hazret-i Bilal okuyacağıma. Uyuyamaz Hazret-i Bilal. Uykusuz zaten kendisi. Yandı o gece. Resulullah yok. Gelmediğince dünya karardı. Her şey gitti onlar için. Uyuyamadığı gece, sahabat zanına çok acıklık oldu sahabat zanına Yandı işi okudu, bekledi gelmedi. Kapıya gitti. Ya essale yarısı sala essale yarısı Es-Sala Ya Rasulallah! Es ya Rasulallah. ki peygamber gelemeyecek yine muhteremler. Başka üç gün beri gelemedim muhteremler. Tabi sonra da meylamıza kavuştu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri de. Her peygamber gibi, her beşer gibi Müllerimize kavuştu. Tabu konuya girmeyeceğim. Peygamberimizin vefatıyla birlikte o Peygamberin hayattaki olan nuru nübüvvet, nuru nübüvvet, tabi fakat onu mutemder. Hatta şöyle bir olay oldu, onu da anlatmaya geçemeyeceğim. Peygamber Aleyhisselatü Vülehi evinde yanında ezri Tahirat var yanında. Acaba peygamberimiz öldü mü, uyuyor mu? Bir karar veremediler peygamberi. Kimi yok, uyuyor Resulullah. Ölmedi. Kimi yok, öldü. Öldü, ölmedi. Karar veremiyorlar. Orada bir kadıncağız vardı. Ümmü Eymen. Peygamberimizin annemden iki annem dediği kadın. Peygamberimizin çünkü bakan kadın. Ümmü Eymen oradaydı böyle. Dedi ki bu kadınca Ümmü Meymen, cennettik kendisi, Zeyd'in hanımıydı. Resulullah'ın sınavına bakın. Arkasındaki nübbet, nur mührü duruyorsa, hayattadır. Eğer mühr yoksa arkasında, artık geçmiştir. Abi baktılar, o peygam tam aslında arkasında şöyle bir altı derece kadar bile küre şeklinde, yuvarlak daire şeklinde bir nüvvet bir mührü var. Der. Baktan kaybınmışlar. Demek ki ölmüşüz. <gülüyor> der. Alesim Hazretleri'ni. Tabi e, sahabelerin içinde en zor o an, o sahabelerin içinde. Yani bunu artık kabul edemiyorlar. Resul öyle kabul edemiyorlar. Olsun yaşanılmaz. Hayat olmaz diyorlar. Her şey bir tarafa, Resul'a bir tarafa. Feni haklılar, tabi çaresiz kalır. En sonunda elleriyle bunu toprağa gömdüler. Hatta Hazreti Enes Hazreti Enes, Hazreti Enes, Hazreti Enes. debin işi tamamlanınca salih şaşırına bağlayan gece gece asrı olarak gömüyor ancak bir mesele. Hazreti Enes hatta Fatıma anamıza taziye geldi. Hazreti Enes geldi ya faze neredeyse ağlıyor konuşamıyor. Doğmuştu, almış. 10 seferimi hizmet ettik biz de. Ya Fatıma, ya Fatıma. Allah sabır versin sana da. Resulullah şu anda artık toprağa teslim ettik. İyi kız Fatıma anamız Enes nasıl kıyınırdı toprağa verdiniz böyle. Kızdı Peygamber tam bu şekilde. Tabii kıyamıyor ama vecil olacak, kader budur insanın beşerinin kaderi tabii. Şimdi tabi sahabelerin her biri yandı. Hayat durdu muhtemelenler. İş durdu. Kimsenin evinde, işinde aşınar da göze kalmadı. Bedine karardı sanki. Yalnız has bir bilalın durumu daha farklı idi. Çünkü diğerlerinin yine bir evi vardı, eşi vardı, çocukları vardı, işleri var, hurmanları, develeri vardı. has bir bilalın bir Resulullah'a vardı. Herhalde mi peygamber zamanında hiç? Dikiliye acı o tekenisinin pusu yerde. tek Resulullah vardı. Hep onun yanındaydı. Hatta Mekke fethinde bile Kabe'ye giren Hazreti Birli Allah'tan yani peygamberle beraber. Yani iki üç kişi girdiler Kabe'ye Hazreti Birli Allah'a girdi oraya efendim. Yine Mekke'de ilk ezanı, öğle ezanı Hazreti Birli okuduyordu. Mekke fethi gününde, cuma günüydü. Öğle vaktinde ilk ezanı Mekke'de onu zibil de okurdu demek eder böylece. Yani Hazreti Seferde, Bediyen'de, yolculukta her yerde Peygamber yanında ezgin okurdu. Bir de hacibi olan bir görevi daha vardı. Peygamberimizin abdest su temin, abdest suyunu o getirirdi yani. herhalde. Bir de gidilen yerde Peygamber'e bir gölgelik yapardı yolun boyunca. Gölgelik yapardı Peygamberimize. Yapardı. Yani işi gücü Peygamber aşkı etrafında. Onu yapardı böylece. Artık Hazreti için Medine bitti muhteremler. Hayat her şey bitti. Ne istiyor? Öyle birse de, öyleyse de Resulullah kavuşsa. Nasıl söyleyecek O anda da savaş gitmesi gerekiyor ancak. Hazreti İslam'a gitmiş Rumlar savaşmaya gitmişti. Rumlarla Şam'a doğru. Tek isteği savaşa katılsın, savaşa katılsın da hem Allah'ına şehit olsun hem Resulullah kavuşsun. Peygambersiz diye işlemi artık. Hazı bire geldi ye Bekir. Sen halifesin, itaat vacip. Ama ben meden duramıyorum artık ya Ebubekir. Uykum yok, yemek yok, içmek yok. Hayatım günü her şeyimin karardı. Ben resul'a kavuşmak istiyorum artık. Temelin bu. Bana izin ver de, cihad edeyim de, işte şehit olurum demek de, kısa zamanda resul'a kavuşurum. <gülüyor> Hazretleri ağladı şimdi. Ya Bilal, ya Bilal, eğer sen de buradan gidersen o bizim halimiz. Sen yazın okuduğun zamanlar, Allah haberi zamanlar bize bir ümit beliriyor acaba peygamberimizle mührab'e gelir gelirim acaba? Sen kavmetlerken. Onu bekliyoruz böylece. Sen ezanları o kesilirse bu Medine minarelerinden Medine'den artık bizim işim bitti bundan sonra. Peki ya pekir tabi vermedi halife. İtaatı acı buluyor İslam halifesine. Hazri Bilal geziniyor. Geceleri orada, burada, Allah diye yanıyor, çıldırış çıldırış yanıyor. Sarbaşları getiriyor. Her şeyden kesildi kesildi. Artık baktı ki aklına artık zaraya gelecek. Aklına artık zarar gelecek kendisine. Bir zarar olacak kendisine. Yine Halife Ebu e geldi. Ya Ebu Bekir. Ben köleydim. Sen satın aldın. Eğer beni nefsin adına satın almışsan tamam senin kölenim. Emret bana bir iş, işini yapayım. Beni Allah almışsan Allah em bırak. Beni kenara bırak. Hz. Bekir şahı Biraz, ben seni Allah'a aldım. E o zaman izin ver dedi. İzin verdi. Şam oldu ve gitti muhtemelen. Savaşta gidiyor. Ne zırh ne bir şey gidiyor tabi. Ama şehit olmak. Öyle savaşa giriyor. önce cepheye giriyor. Düşmanın saflarına yarıyor. Öyle savaşıyor. Ama kader gelmeden, ecel gelmeden insan ölemiyor ki. yok muhtemelen. Bir gece Eyvahar kökenesinde bir gece bir taşa başını koymuş. Yani taşı yaslı kapmış Uzarmış, albette dalmış. Az uykuya dalıyor. Rüyasında Peygamber'e giriyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber'e şöyle Ya Bilal! Ne bu hasret! Niye bir ricaya gelmiyorsun? Hem uyku kalkıyor. Gelemiyor Resulallah. Evsene biniyor. Yola çıkıyor. Ve diye geliyor. E, seher vaktinde Medine'ye gelmiş. Doğru Peygamber'in kabrine gidiyor. O zaman kabir toprakınız toprak ediyoruz abi böyle. Çok güzel sandık yapmış her zamanlar. Hazreti Bilal tabi aşı ağlamaya, sızlamaya yanıyor, yakıyor tabi. Tam o anda iki çürü geliyor, iki kartı geliyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Peygamber torunları geliyor. Onlar rüyalarında dedeleri Peygamber'i görmüşler. Kalkıp buraya gelmiş ya bunlarda. Hazreti Bilal ağlıyor. Hazreti Ahsan ağlıyor. Hazreti Hüseyin ağlıyor. Ağlaşı alıştı larken dedi ki git tarafta torun, peygam torunları. Bilal amca be. Ne olur çık bezen ezanı oku. Çık bezen ezanı oku da. Hiç olmazsa dedemiz senin sağmış gibi bize bir hava başlamışa bari. Bize bir ezan ver. Oku hemen yavrum. İlle oku Allah aşkı oku deyince çıktı ezanı okudu yere yine dönük kübeye başladı ezana... Allahu ekber Allahu ekber deyince bedine uyandı, halk uyandı. Allah Allah büyük. Birhal, birhalın sesi bu. Acaba Allah bize perini başlattı mı geriye? Acaba peygamber dirildi mi acaba yoksa? Böyle bir hava oldu bedende şimdi. Yalı, yanık kokuyor. Ağır kokuyor. Yine Allah Allah çağıdurlar Allahu ekber Allahu ekber. Allah'a da çıldırır medine böyle. Ya yani ondan böyle şey. Kadını, kızı, hastası, genci, yaşlılar, hasta sürünerek böyle çıktılar. Çoğu çocuk gece bir vazım bir alem oldu Medine'de. Resulullah acaba dirildi acaba? Bir başka bir ezan, bir ezan okuyor. Derden, Hasri Bilal geldi. Eşhedü enne Muhammed diyemedi muhtemel efendim. Peygamber bir kalbine baktı aradan ki peygamber gelemeyecek. Düştü, bayıldı oradan. Ezanı bitiremedi oradan önce. üç gün kaldı Medine'de, yine Şam'a bir de gelme, başta gelmedi Medine'ye beri. Hazret-i İbda'nın son bir ezanı var. Bir de onu artayım, edeyim inşallah. Hazret-i İbda'nın e Şam'a yerleşti muhteremler. Orada bunu eğlendirirler Şamlılar. Yani Sünnet yani gençliğinin derdinden kendisine baskıya attılar. Onlarla eğlendir kendisini. Elinde ama tabi hep hayali, hep aşkı Rısl'a kavuşmak ama ölmüştü şey yine yani kendisi. Medine, Şam Fethol'tan sonra Hazreti Süleyman Medine'den bir orduna kalktı. Şam'a doğru geliyor yolda. Yolda haber geldi ki Şam'da veba hastalığı Arapça taun deniyor. Şam'da taun yani veba yani çıkmış çıkmıştı, haber gelince Hz. Peygamber durdu, halifeyeye durdu, danıştı eshabımla, da, arkadaşlarımla. Da. Ne yapalım? Gidelim mi, mi? İki arlaştı sahabeler. Bir kısmı kaderine gidelim dediler. Bir kısmı da e, tehlikeye gitmem dediler. Hadis soru bu konuda, hadis bile yok bu konuda. Yani sahabeden biri, o uzaktaymış, o geldi. Ya Amr, ben peygamdanı duydum. Dedim şöyle buyurdu. Eğer bulunduğunuz yerde veba tavun çıkarsa oradan çıkmayınız. Dışarıda girmeyiniz burada. Ocak döndü dün dön, geri döndüler. Ondan sonra başka bir zamanda ikili seferinde Hazreti Ömer yine Şam'a geldi. Hasta geçmişti. Şam Mescidi var o zamanlar, Şam Mescidi. Şimdi orada en büyük mescit Şam'da Ümeyye Mescidi, Ümeyye emebi de deniyor, ümmi M5'de deniyor. O yoktu o zaman tabi orada. Bu ümmi emeşli yerinde halife velid yaptırıyor. Velid yaptırdı onu kendisine. Hatta orası daha önce bir tapınak mı oraları, oraları. Onu yaptırdı orasını. Hazreti Ömer Şam geldi. Öyle yaklaşmış. Öyle yaklaşmış. Hazreti Bilal cemaat arasında oturun bir kenarıya hep ağlıyor. Şanlı'da bulunan sahabeler şimdi o anda tabi tabi çok aralarmış aralarında. Hepsi sahabe değil oların tabi'in. Yani peygamber göremeyenler. Orada bulunan sahabeler geldiler Hazreti Ömer, Halife Ömer'e. E. Ya Ömer. Ne olur Ömer be. Babila'lı burada. Ona size emir ver de bir ezan okusun burada. Da. O az saati yaşayan burada. bakalım bir alı. Çağırdılar. Yavuz hemen çağırıyor, Halife çağırıyor. Geldi. Buyur ya bir Bilal. Çık yukarıya. Ezan oku bakalım. Ne olur ah buyur benim, Özür yok. Anlamam. Hem ödüyorum sana. Çık. Öyle oku bakalım. Tabi emir aldı. Çıktı muhteremler. Hazreti Bey'in son ezanı Şam'da oldu. O ezan çıkınca meşte bulunan bütün cemaat Böyle sanki baygın gibi oldular böyle. Yani nefesleri kesildi muhtemelen böyle. E kesildi. Herkese göre bir noktada bir adam ezanı bekliyor, herkes bekliyorlar. Öyle bir hale geldi. hazır başladı. Sanki bir gökte yaracasına bu şeyi kafet dalar yaracasına başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince orada bulunan sahabenin aklına asıl saadet geldi. Peygamberin dönemi geldi. Bedine beş aklına geldi. O gün aklına geldi. Peygamberin kapıdan gelmiyor ve geçtiği geldi. Ağlamaz sahabeler başladılar. Tabii o günleri görmeyenler ona sahabe bak onu ağlamaya başladılar. Hasib bin bela, dura dura ağlıyor ağlıyor, hep uzun sure ezanı. Ezanı hep sürdü ezanı bitirdi. Ama cemaat ne geşe cemaat. Hasibe de başlamadı cemaat ne geşe cemaat. Herkesin başı önüne gelirdi. Yaş sayıları akıyor. Önderliğine. bir ıslandı. Epey vakit geçmiş. Artık vakit geçecek yani. Önemli vakit geçecek. Bir uyandı. Ya Ömer. Evet biz daldık ama e, namaz alan emri vakit böyle bak günü şuraya gelmiş dedi. Ve ön namazını kıllar muhtemelenler. Kıllar. Hazreti Bilal Şam vefat etti. 20. yılda yani peygamber aşağı yukarı açısından 9 yıl sonra peygamberimizden 9 yılda hayatta kaldı ve evinde hastalık öldü. Yani savaş ölemedi ama. O ölmek kadar ölemek savaşta olmadı. Evinde hastalandı. Evinde hastalandı. Artık ölüm aramadığı belirdi. Hanımı da Hazreti Allah çok sevmiş hanımı da. Çok ama sevmiş onu. Harama diyor ki ah Bilal tam mutluluğumu buldum. Hayatımı buldum sende. Her yaradığımı sende buldum ya Bilal. Tam buraya kavuştum. Bilal da Allah'a merhusunda çapkı kavuştu. Harama <gülüyor> helallaştı. Hilallaştığına merhaba haber. Ve Şam'da Mevla'nın rahmetine kavuştu. Şu anda kabri şerifleri Şam'da mütterimdir. Emevi camisi yakın Orada bir kabristan var, bâb Sagir deniyor çok kabristan bir Şam'da. O adı da bâb Sagir, yani küçük hap geliyor aracası. O mezarlığa Hasimoğlu'ya defin edildi. Hem yakın burada. Ve bir kulübe içerisinde Abdülhamid'in rahmet yaptırdığı bir küçük bir şey üzerine var. Türbe gibi şey yapıp böylece tahtadan, bina var orada. Böylece. Has İbrahim orada. Yalnız mı değil. yanında Yunbi ümbi bir mektup Hazretleri de. O da beraber. Oradan Efendimiz Allah şu an bize hepsini inşallah. Lillahi Teala Fatiha.